Merhabalar hikayenin kadın halinden. Herkese iyi perşembeler. Ee, Özlem ben. Benden Ayşegül. Ee, Ay Ayşegül hoş geldin. Öncelikle evet, uzun zamandır. Evet, <gülüyor> Evet, birlikte program yapmak da pek güzel. Uzun zamandır hasret kalmıştık. Ee, bunun dışında e, Esmer Ayşegül konuğumuz ve Melisa Önen konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Esmeray zaten Hikayenin Kadın Hali dinleyicileri e, gayet yakından tanırlar. E, konuğumuz olarak da gayet yakından Artık fosurum çıkacak bu programda. Hiç öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Hiç öyle değil. Onun için sürekli aynı şey için konuş konuşuyor olmamız lazım ama hep yeni bir şey olduğu için <gülüyor> çok fazla evet. eskiyemiyorsun. kusura bakma. Evet. Ee, Melisa e, biraz sonra konuşacağımız konuyla ilgili aslında e, hı hı. konuğumuz. Belki duymuşsunuzdur. E, geçen hafta bir belgesel vizyona girdi. Galiba daha önce Altın Portakal'da. Altın Portakal'da yarışmıştı. Hı hı. En iyi ilk belgesel ödülünü almıştı. Şimdi de vizyona girmekten ziyade binbir belgesel film festivalinde gösteriliyor. Kapsamında gösteriliyor. Evet. Ee, geçen hafta burada gösterildi. Pazar günü 6 Aralık'ta gösterildi Pera Müzesi'nde. Yarın da Cuma günü Kadıköy'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gösteriliyor olacak. Evet. Saat biraz, gösteriliyor isterseniz onu da baştan söyleyelim. 3'ü üç çerek geçiyor 15 15'te. biraz Geçirmeyin bir... deriz. Evet. <gülüyor> biraz enteresan bir giriş oldu aslında. Tabii neden bahsettiğimizi çok da açıklamadık. <gülüyor> Dolayısıyla e, biz bugün burada e, bir belgeseli konuşuyor olacağız. Bu belgesel Esmeray'ın hayatı e, ama aslında Esmeray'ın hayatı birçok şeyi içinde barındıran, birçok temsile denk gelen ciddi bir şey, e, ciddi bir birikim. E, içerdiği için de sadece bir kişinin hayatı olmaktan öte bir şey. E, zaten belgeselde de bunu e, görmek mümkün birçok yerinde. E, senin kurduğun cümlelerde, anlattığın deneyimlerde. E, biraz e, cadının bohçası e, teması görüyoruz aslında. Zira cadının bohçası da senin hikayeni paylaştığın bir oyundu zaten. E, burada da kesit kesit cadının bohçasından alıntılar yapılarak zenginleştirilmiş ve e, çeşitli görsellerle süslenmiş Ciddi bir belge e, gibi geldi bize. E, nasıl çıktı bu? E, Melisa ve Esmeray hanginiz e, cevap vermek isterseniz... ...yani bir belgesele dönüştürme fikri Vallahi çıktı? Melisa'dan geldi Önerim'i <gülüyor> <size. gülüyor> ee, Şöyle iki yıl önce Esmeray'la ilk tanışmam... ...cadının borçasını ilk serklemeye başladığı zamana denk geliyor. O zaman daha küçük gösterimler oluyordu. Ee, i̇şte o esnada daha cadının borçasını izlemeden... E, Esmeray'ın bu polisle olan hikayesini duymuştum. İşte birebir tanıştığımızda olayı anlatmıştı. Ondan sonra işte Esmeray polisi kişisel olarak affettiğinden bahsetti. Ama davadan da geri adım atmayacağından. Dolayısıyla ben de bunun üzerine inanılmaz bir çekim hissettim ona karşı ve Hani birlikte bir şeyler yapalım diye düşündüm ve daha cadının bohçasını izlemeden Esmera ile konuşmaya başladık. Birlikte bir şey yapalım, hani bir belgesel olsun ama sanki ben seni temsil ediyormuş gibi değil, birlikte karar verelim birçok şeye. Ve dolayısıyla Esmera ile konuştuk. Esmera'ya da sıcak baktığı bir şey oldu. Sen, bilmiyorum, sen ne düşündün ilk başta? <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey... Halen, ...halen de insanlar sürekli arıyor... ...hani şey gibi oldu artık böyle... Yani ...nasıl söyleyeyim... E, ...moda değil de... ...bir ara mesela geçen sene... ...günde neredeyse iki üç kişi arardı... ...senin belgeselini yapmak istiyoruz... ...bu Melisa tanışmadan önce de... ...hep sürekli böyle bir şey geliyordu... ...hep sürekli böyle bir şey geliyordu... E, ...hani... E, ...ama böyle... Şey gibi gelmiyordu bana nasıl söyleyeyim. Ee, Melisa'nın yaklaşımı gibi bir yaklaşım gelmediği için ben kabul etmedim. Ee, çok yönetmen hissettim Hı. ya da çok e, böyle dediğim dedik hissettirdi bana insanlar. Ee, Melisa e, ortaklaştır yani birlikte yapalım Hı. En başta bunu söyledim mesela. Hı hı. Ya mesela benim temsiliyetle ilgili bir derdim olduğu için şey her zaman beni korkutuyordu. İşte Esmeren'i temsil edeceğim. Ya halbuki böyle bir iddiam yok. Esmeren'in bir tecrübesi var. Benim bambaşka bir tecrübem var. Hangi noktalarda birbirimizi anlıyoruz. Ben onu film aracılığıyla anlamaya çalışıyorum. O hayatıma dahil oluyor. Bunun gibi bir şey aslında. Böyle başladınız. Hani? Evet. Peki böyle gitti mi? Yani yine de birlikte bir... Belgesel üretmek ve hani bir insanın hayatı üzerinden bel belgesel üretmek kolay bir şey olmasa gerek. Evet. Zorlandığınız anlar oldu mu? Zorlandığımız anlar çok oldu. <gülüyor> yani iki yıla <gülüyor> yayılan bir süreç oldu. Yani benim zorlandığım alanlar ayrıydı herhalde. Esmeray'ın ki ayrı olabilir. <gülüyor> Benimkiler daha ziyade şunun üzerineydi. Bir sürü, şimdi iki sene çok uzun bir süre olduğu için ve Esmeray'ın hayatı aracılığıyla kimi temalar... Vardı filmin etrafında dönmesini hayal ettiğim. Bunlardan bir tanesi göçtü. Diğeri aidiyet duygusu ama bu hani illa cinsiyet ve beden değil... ...aynı zamanda bir coğrafyaya ait olma duygusu üzerineydi. Hani bütün bunlar nasıl bir araya gelir? Ve didaktik olmaz. Veya konuşan kafa belgeseli olmaz. Hı hı, evet. Bu zordu. Arada bir programlarımızı çakıştırmak zordu. Esmeray'ın üzerinde olan yoğun ilgi açıkçası zordu. Çünkü o zaman... İnsan kendini rahatsız hissediyor sürekli bir kamera çeviriyor olmaya. Benim için böyleydi ama senin için de herhalde hani hayatını beni sokmak bilmiyorum zor oldu mu? <gülüyor> ama... <gülüyor> ee, yok yani hiç düşünmemiştim bunu. Birden şimdi sorulunca nasıl yapabileceğimi <gülüyor> e, bilemedim. E, çok yani o anlamda zor değildi. Tabii, çünkü benim de tam istediğim bir şeydi. E, çünkü en başta böyle konuşmuştuk. Çünkü benim de içinde olduğum... ...birisi gelip... ya ...şey bir kere çok güzeldi... ...Melisa'nın... ...şey yaklaşımı çok güzeldi... ...röportaj şeklinde yapmıyordu... ...direk... ...doğal akışına bırakıyordu... ...ben ne desem... ...onu çekiyordu... ...yani ama diğer... ...ben bir daha çok küçük kısa belgeseller de yaptım... ...birkaç kişiyle... ...yani şey... Çok klasik yani işte Esmeray'ın etrafında ne kadar insan varsa gidip onlarla konuşmak Esmeray'ı nasıl biliyorsunuz İşte ne bileyim en yakın arkadaşıma komşuma diye sattım yerdeki insanlara böyle bir şey yoktu hı hı. ve ikimizin ortak hoşuma giden bir şeyiydi. çünkü birlikte yapıyoruz. ...heyecanlıydı falan. Ee, benim bu hissi için... veriyor gerçekten... ...belgesel evet. yani böyle karşılıklı... Hı. ...sohbet ediyorsunuz çeşitli evet. alanlarda. Hani mekanlar evet. değişiyor, olaylar Hı. değişiyor. Evet. Sohbet ediyorsunuz. Evet. Benim için şey zor olabilir belki... ...bu anlamda mı bilmiyorum ama... E, ...Melisa Köy'e gitti. E, ve ben e, çok gitmek istediğim... ...bir yere Melisa gitti. Evet. Gibi bir şey oldu. Evet. Ben gidemedim. E, o zor oldu. E, diğer taraftan da benden kaynaklanan... E, Teknik mi denir? Ne denir? Projistik <gülüyor> Bilmiyorum yani. Geç kalmalar oldu. Elisa'yı çok beklettim. Bunları söyleyeyim yani. <gülüyor> e, hatta iki gün görüşemedik. Üçüncü gün ancak görüşebildik. E, ay dedim bu kadın vazgeçer. Ama vazgeçmedi. <gülüyor> Baya bir direndi. <gülüyor> Ve iyi de oldu. Sen kaç yıldır köye gitmiyorsun? E, 90 yok. 89'dan beri gitmiyorum. Kaç olmuş? Mı? 20 yıl olmuş. Evet, hemen hemen. Evet. Meysa'nın köye gitmesi nasıl oldu hmm. peki? Senin için nasıl bir deneyimdi? Benim için aslında esmeraysız bir yolculuk olacağını zaten biliyordum. Çünkü konuşmuştuk. Yani köye gitmek mümkün olmayacak. Kars'a gidebilir ama köy değil. Dolayısıyla aslında şey gibiydi. Kars ilk baştan beri hayal mekanıydı benim için. Esmer'in kafasındaki hayal mekanı. Hani artık oraya ait mi, değil mi? Dönse gerçekten mutlu olur mu? Bütün bunlardan bağımsız olarak... Dolayısıyla onsuz gitmek önemliydi. Çünkü şunun gibi bir şeydi. Esmeray bana öncesinde köyü anlattı anlattı ve orada ben ne bulacağım? Hani onun anlattığı şeyle benim gördüğüm nasıl eşleşecek? Öyle onun açıklığı vardı. Dolayısıyla benim için çok değerliydi ve trenle yaptık bütün yolculuğu. Tren çekimleri de var evet. Evet o da çok güzeldi yani Esmeray'ın hani buraya göç etmesinin trenle hiçbir alakası yok ama Türkiye'deki göç süreçlerini bir parça sembolize eden bir şey ve hani bütün yol bütün bir coğrafya geçiliyor dolayısıyla benim için o önemliydi. Senin karşı evet. ilk gidişin miydi yoksa karşı ilk, ilk gidişimdi ilk evet. <gülüyor> O açıdan you Pik köydekiler kim olduğunu biliyorlar mıydı? Ya da bunun Esmeray için bir belgesel çektiğini farkına vermedi. Yok hayır. Ee, yok, bilmiyorlardı. O yüzden köyde köyde bir bir gün çekim yaptık. Kars etrafında ve diğer köylerde de bir sürü çekim yaptık ama köydeki çekimlerde o yüzden kimseyi ya yani etrafımızda bizimle Kimsele dolaşan kimse. Yok yani konuştuk. Çünkü konuşmamak mümkün değil. Çünkü herkes yardımcı olmak istiyor. Ama bir yandan da hani konu hassas bir konu. Esmeray da belki de şifre olmak istemiyor. Hani konuşulmak istemiyor belki ailesinden uzaktan bir halası hala orada vesaire. Dolayısıyla hiç kimseye söyleyemedik. Dolayısıyla köyde hiç kimsenin yüzü yok, hiç kimsenin vücudu yok. Ya yani hiç o yüzden hani köyde bir konuşmaya veya birilerini çekmedik. Ya yani doğru da olmazdı zaten. Evet. Konuyu anlatmadan. Tabii. Evet. Dolayısıyla aslında diğer belgesellerden farklı olarak bu tabi bir yolculuk da ilk yolculuk hikayesi aslında birçok açıdan baktığımızda. E, o yüzden de tren kayıları çok yakışmış e, zaten. Evet. E, senin diğer belgesel tekliflerinden ziyade Esmeray yani bundan etkilenmenin sebebi üzerine büyüteç tutan bir şey olmamasıydı benim anladığım. Kesinlikle. Yani, evet, onu dinledi, e, üzerine büyüteç tutan, dışarıdan bakan ve işte bir durum var ve bizi de dışına atıp yani izleyiciyi de Hı -hı. hani konunun dışına atıp e, seni o şeyin nesnesine dönüştüren... Bir şeyye dönüşmeyeceği için herhalde e, kabul ettin öyle, bunu. Kesinlikle. Çok da böyle bir şey hı, olmuş. Evet, e, yeni hı. izlemiş biri olarak söylüyorum hı. ve Çok söylüyoruz aslında <gülüyor> değil evet. mi? Bence hı. köydeki insanları zaten zorlamamak illa hı -hı. belgesinin Aynen içine öyle. sokmaya çalışmamak da böyle bir hı. saygılı Aylakları duruşun gibi. diyelim hı. ya da bir... Iı, Etik bir ilişkilenmenin sonucu. Evet. Yani o filmde her zaman işte aslında filmde en zor olan şeylerden bir tanesi o. Bir işte ötekileştirmeyi aslında yok etmeye çalışırken onu aynen yapmak. Evet. O çok zor bir şey çünkü bakan kişi konumunda olma durumu var sürekli. Sürekli dışarıda olma durumu. Yani kamera insanı bu hale Getiriyor. getiren bir şey. Dolayısıyla eğer öyle çıkmadıysa sonuç film bu benim için en güzel şey. Evet. Öyle gerçekten. İç, i̇çindeydik biz yani o sırada evet. Esmeray'ın yanındaydık ve e, dışında da değildik yani Hı -hı. çok istiyor, izleyen sıradan olarak izlemiş ve daha önceden çok daha bir belgesel hakkında yorum dinlememiş iki kişi olarak Hı -hı. izledik aslında e, ve bu, bu çok hissedilebilen e, bir şeydi bir de Esmeray'ı kişisel olarak daha önceden tanıyor olmak e, biraz daha başka türlü değerlendirme şansı da verdi Hı -hı. aynı şekilde konuştuğumuz şey gerçekten ne kadar Esmeray'a e benzemiş Hı -hı. oldu yani Hı -hı. E, çok <gülüyor> Çok, çok seni anımsatan, çok seni anlatan çok sana dair bir belge bir, bir şey olmuş aslında. Anladım. O yüzden çok değerli bir üretim olduğunu tabii ki düşünüyoruz her şeyden önce. Sadece bu özelliğiyle bile. Evet. Tabii yeni şeyler de öğrendik. Ben mesela baştaki isim tartışmasından çok etkilendim. Hani Duygu Asena ve Kadın'ın adı yok. Bütün onları hı hı. da düşündürdü aslında. Ee, hani nasıl e, Mehmet ve Mehmet Nuri değil mi? Evet. Ondan sonra o ismin değişmesi Esmara isminin nasıl alındığı Biraz onu burada konuşabilir miyiz? Evet, tabii ki Yani şey Filme aslında bittikten sonra Melisa bana sordu bir iki kere Ben de ona sordum soruyorduk filmin adı ne olsun Benim aklıma hiçbir şey gelmedi açıkçası Bilmiyorum Melisa bir iki şey söyledi. Ben korkunç bir iki isim buldum Filme <gülüyor> Yani olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kurguyu bitirmişim işinin fazla içindeyim. <gülüyor> Korkunç isimler çıkıyor. Ee, bir de şey yani benim belgeselim ve ismi ben bulmayım gibi belki bilinçaltımda o mu vardı? Çok üzerine üzerine evet. durmadım. Yani bıraktım Melisa'ya belki ya da başkalarına daha çok Melisa'ya. Sonra Melisa aradı beni sen aradın <gülüyor> değil mi? Şey dedi. Ben ve Nuriba'la. E, belgeselin adı deyince e, bir acayip hoşuma tam bu kesin bu olsun dedim. Çünkü benim için e, çok e, önemli e, ve çok can alıcı bir şey. Mesela o günü çok duygulanmıştım falan. Çünkü belge orada da zaten anlatıyorum e, bir yerde. E, şimdi doğarken hiçbirimiz kendi adımızı koymuyoruz. Tabii hı. birileri yakında koyuyor. Ee, benim nenem koymuş e, Babamın annesi koymuş Benim doğumum da çok ilginç Mesela benim annem diyor ki sen ters doğdun O yüzden de böyle oldu Annem benim <gülüyor> cinsiyet kimliğimle ilgili Çeşitli şeyler söyler En sonunda şey söylemişti e, Annemle babam akraba Akraba ve evliliği Abi biz Durdu durdu baktı bana Aa, dedi Ben inanmıyordum akraba evliliğinden sakat olması Demek ki doğruymuş Bak sen <gülüyor> işte Anladın mı? Durum böyle görüyor. Ben de kızmıyorum. 70 yaşında kadın yani. Bunu nasıl şey yapacaksın? Gülüyorum, eğleniyorum. Ee, daha bundan öncesinde de o şeye bağlıyordu. Sen ters doğdun diyordu bana. Ve senin her işin ters gidiyor o yüzden. Bu da bir tersliktir. Hı. Çünkü ikizmişim ben. Ee, annem doğum yaparken önce ...ikizim gelmiş ve şey diyor... ...anneme anlatıyor, o bembeyazdı diyor... ...böyle hani köyün çoğu esmer ya... ...hani beyaz bir şey görünce... ...böyle hani şey olur... <gülüyor> ee, ...çok farklıyım, hiçbirbirimize benzemiyormuşuz... ...hiçbir şekilde benzemiyormuşuz... ...tek çocuk zannediyormuş... Ee, ...tam kalkacakmış... ...bir baktım diyor iki tane... Hani, Çocuklar kafası gelir ya önce elleri gelir. Bir baktım diyor iki tane küçücük ayak. Annemin ödü kopmuş. Çığlık atmış. Çığlık atmakla birlikte sende çıktı diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve nenem gelmiş. Bu da erkek demiş. Ve canlı demiş. Yani küçücük hiç gelişmemiş falan. Almış nenem beni kazaklarla falan sarmış. Diğerleri öbürüyle uğraşıyor. Orada nenem isimlerimizi koymuş. Birisinin adı Mehmet Zeki olsun. Birisinin adı Mehmet Nuri olsun. Benimki Mehmet Nuri, diğerinin Mehmet Zeki. Mehmet Zeki 6 aylıkken ölmüş. Mehmet Nuri yaşamış ve ondan sonra hep ben böyle kilo almışım. inanılmaz bir şekilde gelişmişim. Onun sevgilisini de bana vermişler. Mesela ben evin Delalisi'ydim. Hı. Delali demek bizim orada, Gürtler'de. Evin en sevilen ve en güzel çocuğu olan birine verilir o isim. Evin Delalisi'ydim. Ve annem Babam, köydeki yani e, amcalarım e, o versiyon, versiyon denir? Kelime yanını söylemeyeyim ya da o jenerasyon mu jenerasyon. <gülüyor> <Hı, gülüyor> versiyon dedim. <gülüyor> <gülüyor> e, onlar bana Hame Nuri diye çağırırlardı. Ya da Nuri Bala diye çağırırlardı. Özellikle sevdikleri zaman. Amcam kafamı okşarken Nuri Bala derdi. Annem beni severken Nuri Bala derdi. Ee, ...şimdi bizimkiler Kürt ama Azeriler var... karşısın köyümüzün yarısı da... ...kelimeler birbirinden alınmış... ...böyle hani onlarda... ...mesela Kürtler de... E, şey ...Azeriler de Kürtlerin bazı kelimelerini alınmış... ...günlük hayatında kullanıyor... ...Nuri Bala derlerdi... ...ve babam özellikle Nuri... hemen Nuri derdi... ...öyle severdi... ...ve annem e, halen e, şey mesela... ...transseksüel kimliğini öğrendikten sonra... E, ...bana Muhamel Nuri demedi... ...zaten Mehmet demiyor... Zaten Esmeray'da e de demiyor hiçbir şey demiyor mesela şimdi. Telefon açtığında sen misin diyor. Ee, e, orada da söylemişim belki hani gördüğünüz e, belgeselde. En çok özlediğim şey babamın bana Mehmet Nuri demesi. Bir kere desin yani çok istiyorum bunu. Hı -hı. Çünkü öyle seviyordu beni. Hı -hı. 20 yıldır hiç görüşmüyorsunuz evet. değil mi? Evet. Esmeray'da e başka birisi galiba ilk sana Esmer aldı. demiş <gülüyor> evet, öyle. Orada evet Kalmış. orada. Sonra sen benim Yine yani bak şeydir hani orada da yine hani nene koydu işte en yaşlı. Evet. Burada da en yaşlı bir eşcinsel koydu. <gülüyor> ee, çünkü şey dedi hani endamın farklı, duruşun farklı. Bana dedi ki sen gay değilsin dedi. Yani onlarla gezme. Onlar erkek dedi. Geyilik çok başka bir Hı. şey. Sende bir şey var dedi. Bir kadınlık var dedi. Sen dedi Esmeralda olsun adın dedi. Çok yakışacak sana. Arkadaşlarım da Hı. Esmeralda diyemedi. Kısaca Esmeralda. Esmeray dedi. Öyle kaldı Esmeray. Böyle bir şey. Filmin başlarında bu isim tartışması oluyor ve gerçekten hmm. çok etkileyici bir tartışma. Hmm. Evet. Ben de şeyi düşünüyordum. Esmeray'la konuşurken ya bütün isimlerini hani bilmiyordum ama onun mesela ben doğduğumdan beri aynı isme sahibim. Oysa bir sürü isimden geçebiliyor hani belki daha sonra başka bir ismin olacak. Yani hani bağlanıyorsun hmm. isimlerine ama sonra geride kalıyor ama o bağlılık <gülüyor> bir yandan kalıyor vesaire. Dolayısıyla bu Hatırlarsan şey olmuştu um, aradan bir süre geçmişti ondan sonra ben not aldığımı hatırlıyorum İşte hani Esmeray ve ismi nereden geliyor ve ondan önceki ismi neydi ve ondan önceki ismiyle ilgili ne hissediyor evet. çünkü bir nevi bağlılık dönüşümü gibi birçok insanın geride bırakmadığı bir şekilde bir isim geride kalıyor öyle bir şey. Yani hem Esmer'in yolculuğunu hem taşıdığı çok kimlikliliği evet. hani zenginliği hepsini birden anlatıyor aslında. Hı hı. Hem de onun taşıdığı çeşitli zorlukları, işte annenin evet. şimdi sana bir isim verememesi, hı hı. ismini söyleyememesi. Evet. Peki bu e, belki sen şimdi yani daha tabii çok fazla insanla ulaşmadın aslında, hı hı. çok fazla yerde gösterilmedi çünkü. Evet. E, görüldüğü kadarıyla e, hı hı. ne gibi tepkiler? E, aldınız izleyenlerden e, hmm. festivalde ya da buradaki <gülüyor> festivalde Evet yani şöyle Antalya'ya ben gidemedim maalesef bizim zaten küçücük bir ekibimiz var iki kişilik gibiydi Oo, hani gidemedik burada ilk defa bu pazar günü büyük gösterimdeydik iyi gibi geldi onun dışında um, Sabancıda Leyla Nezlin dersinde gösterilmişti orada bir parça tartışma oldu yani genel manada Hmm, bu işte deminden beri bahsettiğimiz şeyler aslında yolculuk bir yere ait olma, bir isme, bir vücuda ait olmak ne demek, ait olmamak ne demek, çok kimlikle, kimliklilik ne demek gibi şeyler, sorular uyandırıyor anladığım kadarıyla ve ıı, yani Esmerayı e dışarıdan bakmadan bunu yapıyor anladığım kadarıyla. insanlardan genellikle bana geri gelen şey bu ama daha çok başında evet. yani çok az yerde gösterildi çok az kişi izledi. Yani ve maalesef böyle bir filmin zaten vizyona girme gibi bir olanağı da yok. O yüzden bu tip işte festivaller ve özel gösterimlerle sınırlı bir şekilde paylaşılıp tartışılacak. Ya da belki bir televizyonda. Televizyon Doğru. da zor. Evet. Belki dedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım çok yani çok güçlü bir belgesel. Zamanında bence çok iyi ayarlamışsınız. 40 dakika hmm. civarında 42 galiba. 42 dakika. Evet. 42 dakika. O kadar güzel akıyor ki yani biz hmm. bittiği zaman inanamadık nasıl evet. yani bitti mi? <gülüyor> ee, ve çok e, yani belgeselde özellikle bir kişinin hayatına <gülüyor> biraz önce söylediğiniz anı hani bir konuşan kafa <gülüyor> belgeseli olmasın diye uğraştık diye yani ondan bu kadar uzak olabilir. <gülüyor> Çok koş bir hareketlik bir dinamizm var. Yani o, Öyleyse çok iyi çünkü ilk başta 90 dakikaydı. Yani değişik işte raf katlar farklı versiyonlarını yapıyordum. Ee, hani 90 dakika sonra 70'e indi sonra 60'a indi ondan sonra 50'ye indi. Bütün bunlar tabii böyle acıyla <gülüyor> kesiliyordu. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> çok zor attınız herhalde. Çok zordu ama şu anda da yani 42 dakika gerçekten çok kompakt. Ve şöyle bir şey var. Hikaye lineer bir hikayeye bağlı değil. Dolayısıyla evet. izleyen kişiler izlerken neyi bekleyeceklerini bilmeden izliyorlar. Yani o dramatik yapı yok. Dolayısıyla uzadıkça filmin dağılma ihtimali yükseliyordu. Ve o yüzden aslında bu kadar kısa oldu. ben Bana bazen çok hızlı geliyor belgesel. Yani çok hızlı bitti bir anda gibi ama aksi takdirde de dağılmaya başlıyordu. Çok fazla anlatım, çok fazla... ...başka bir şeye dönüşüyordu. Çok şeyi sığdırmışsınız 42 dakikaya... ...ve çok güzel akıyor hmm. gerçekten. Hmm. Sen, sıkılmadan istemeninize <gülüyor> Sıkılmak zaten hiç mümkün değil. Gerçekten. Hmm. Ee, onun dışında da şey... E, ...çok güzeldi. E, Esmeray'ın başına gelen birçok olayı... E, ...orada kendi ağzından dinleme <gülüyor> fırsatımız oluyor. E, oyunları üzerinden... <gülüyor> işte, ...okuma fırsatımız oluyor. Aslında şunu da anlıyoruz tabii... ...başka bir taraftan. Esmeray bütün bunları... ...nereden çıkartıyor nereden damıtıyor aslında hmm. onu da e, tekrar filmde tersten görmüş oluyoruz aslında oyunlarında hep söylersin sen bu, bu senin, bunun senin kendi hikayen olduğunu e, diğer oyunda da mesela Decavüz'de de ben izleyemedim ama zaten senin de bir deneyimin olmasından dolayı hmm. o kadar e, hissederek e, oynadığını zaten onunla onu yine Daryo Fon'un eserini birleştirdiğini dolayısıyla kesinlikle filmde de yani belgeselde de bunu kesit kesit çok net görüyoruz ama acite etmekten tamamen uzak. Hı hı. Yani bu mesela genelde bu tip eserlerde çok karşılaştığımız bir sorun oluyor. Yani bunu görüyoruz ama bir şekilde o kişinin durumu, konumu, hayatla kurduğu mücadele, şu, şu andaki kendini var etme halini gösterirken o durumu acite etmekten çok da geri kalamayabiliyoruz. Hı hı. İzleyen de... Buna maruz kalabiliyor. Hı -hı. Mesela sen belki televizyon dedin ya Esmer Ayaz önce. Hı -hı. Bu çok iyi bir örnek olabilir televizyonu göstermek için. Hı -hı. Bir sürü insanın kafasındaki e, transseksüel birey imajına e, ciddi bir e, darbe vurabilecek bir örnek çünkü. Bu, bu, bu bir mücadele işinin kendisidir çünkü. Yani sen fark ettiğin anda kendine mücadeleye başlıyorsun ama aynı zamanda hayatta da kalman gerekiyor. Hı -hı. Ve bir yerde şey diyorsun bence o çok etkileyici. Sekistiliğini reddettim çünkü bana dayatılan buydu. Yani ahlaki olarak karşı olduğum efem günah olduğu vesaire için değil. Çünkü başka bir şans bırakmadılar. Hmm. O zaman denedim. Dolayısıyla bence bu çok, çok devrimci diyeceğim ama doğru bir kelime denedim. <gülüyor> Bütün <Çok> ezberleri bozan <gülüyor> aslında. Bu evet. açısını evet. evet. denliği gibi gerçekten. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güçlü. Ve akılda böyle kalması da çok önemli. E, i̇sterseniz bir müzik arası verelim. E, bu arada biz yeni dinlemeye başlayanlar için bir özet geçirelim. Melisa Önel ve Esmeray'la konuşuyoruz bugün. Ben ve Nuri Bala belgeseli üzerine. Şimdi dinleyeceğiz? Esmeray seçti bunu. E, Aynur Doğan Keçik Kurda. Çerhan Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Hikayenin Kadın Hali programındayız. Bugün Özlem ve ben Ayşegül. Esmera'yla ve Melisa Önel'le birlikteyiz. Melisa Önel, Esmera'yla birlikte Esmera'nın hayatı üzerine bir belgesel hazırladı. Bu belgesel festivallerde gösterilmeye başlandı. Onun hikayesini konuşmaya başladık programın ilk bölümünde. Aynı zamanda çok hızlı geçtik Antalya'da Altın Portakal. En iyi ilk belgesel, en, ödülünü, en iyi ilk belgesel aldı. ödülünü aldı. Hatta paylaştı çünkü iki filme verildi. 100 bin kişiydiler filminiyle paylaştı. Çok tebrikler bu arada. Teşekkürler. Bu arada film gerçekten çok çok etkileyici. Üzerine konuşulacak çok şey var. Yani herkesin izleyebileceğini umuyorum. Daha yaygın bir göstereme kendisi için bence hepimizin uğraşması lazım. Esmeray'ın oynadığı ilk oyun Cadının Bohçasını şey diye tanıtıyordu. Bir travestinin ezberinizi bozmasına izin verecek kadar cesur musunuz? Başlığı oydu. Bu belgesel de aslında bu başlığın altını çok güzel dolduruyor. Pek çok anlamda Hepimizde çok şey söyleyen Hı. ve pek çok konuda çok şey söyleyen Hı. bir belgesel ikinizin de eline Hı. sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Sağlık, gerçekten daha çok Söz. sağlık bence. Size <gülüyor> şeyi sormak istiyorum, Antalya şaşırttı mı? Çok şaşırttı. Yani şöyle ki Antalya'ya ben gidemedim, ondan sonra ödül törenini de unuttum çünkü yani böyle bir şey olacağını hiç hiç tahmin etmiyordum zaten esmer' de söylemiştim yani en azından festivalde gösterilecek bu iyi bir şey Dolayısıyla, neden niden ıı, beklemiyordunuzdilanmasını bilmiyorum herhalde şöyle bir şey işte iki yıllık süreç kurgu aşamasını yani danıştığım insanlar vardı mesela belki baş projenin aynı zamanda danışmanlarından veya nilmutlar ve onun dışında işte arkadaşlarım sinemacı tanıdıklarım ama sonuçta insanın çok içine kapanık veya benim çok içime kapanık bir şekilde yaşadığım bir süreçti ve en sonunda birileriyle paylaşıyorum. Ve acaba ne düşünecekler? Hiçbir fikrim yok. Yani ben bir şey söyledim, şimdi oradan bana ne geri gelecek? Bunun belirsizliği ve bir parça da güvensizliği vardı açıkçası. Dolayısıyla bu, bundan dolayıydı. O yüzden ödül töreninin olduğunu bile unutmuşum. O yüzden insanlardan tebrik mesajı gelmeye başladığı <gülüyor> zaman bir arkadaşımı arayıp hani neden tebrik ediyorsunuz diye sordum. Ondan sonra oradan haberi aldım. Öyleydi. E, belgeselde e, medyada e, transseksüeller nasıl tartışılıyor, i̇şte cinsel yönelik, cinsiyet kimliği nasıl tartışılıyor. Bunun üzerine birkaç tane çok çarpıcı sahne var yine Esmeray'ın e, hayatı üzerinden. Hülya Avşar'ın programına. E, çıkmışsın. Bir de Can Dündar'ın e, programının. ikisinden hı hı. alıntılar var. Hülya Avşar'da özellikle e, hem bir yandan o programdan kesitleri izliyoruz hem de seni o programı izlerken evde izliyoruz. Evet. Melisa'nın kamerasından. <gülüyor> orada çok hoş bir böyle e, ikili geçiş var ve seni orada e, izlerken bakın Travesti Esmeray ...diye tanıttılar diye böyle bir sistem ediyorsun. Sonra hı. da yanındaki kişi soruyor hani niye tanıtmasınlar mı öyle diye. Sen de diyorsun ki hani işte transseksüel Bülent Ersoy diyorlar mı? Hani niye bunun ismi böyle konuluyor? Hı hı. Ee, hı hı. Siz aynı zamanda belgesinin ismini seçerken isimli travesti veya transseksüel geçmiyor. Hı hı. Bunu tartışmış bilgilerinizde. Akılımız ucundan bile geçmedi. Yani hiç konuşmadık evet. bunun üzerine. Ee, çünkü zaten o kendisi anlatıyor. Hani zaten kendisi tanımlıyor. Ee, Hülya Avşar'ın programında da zaten insanlar izlerken ne olduğumu görecek yani. Bunu hani ben ee, bir travestinin ezberinizi bozmasına izin verecek kadar cesur musunuz? Dikkat ederseniz afişte travesti tırnak içinde yani... Evet. ...çünkü bana taktı bu ismi... Evet. Bana, Hı -hı. ...ben takmadım bu ismi kendime... Ee, ...toplum taktı... ...ben... E, ...farklı bir anlamda sahip çıkıyorum... ...diyorum ki siz taktınız bu... ...kimliği bana... ...bu adı taktınız... Ee, ...siz tanımlıyorsunuz... ...hayır... ...travesti benim, ben kendimi tanımlayacağım... ...siz beni tanımlayamazsınız... ...o anlamda sahip çıkıyoruz... ...yoksa sahip çıkıp kategorize etme anlamında... Değil tabii ki. Tam tersine bu kimlikleri tuz buz etmek amacımız evet. aslında. Ee, o anlamda şey yani zaten o içeriği görecek senin kalkıp orada travesti esmeray ee, evet neden transseksüel bir interse yazmıyor? <gülüyor> ya da neden kadın bilmem kim Ya da yazıyor. neden heteroseksüel <gülüyor> ya <yavaşar> yazmıyor? Evet. <gülüyor> evet. Yani benim o oyunda yani politik bir şeydir bir travestinin bir travet bir travesinizverinizi bozmasına izin verecek kadar. O o çok politik bir şeydir evet. ama bir televizyon programında altyazıda geçmesi politik olamaz yani. <gülüyor> çok başka bir yere girecek. Burada tabii senin sorguladığın kimliklerin, kimliklerin arasında toplumsal cinsiyet kimliği de var. Yani sadece cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği e, transseksüellik üzerinden değil. Sen aynı zamanda feminist bir transseksüel olarak evet. bir de feminizm üzerinden kadınla erkekliği sorguluyorsun. Belgeseyde çok güzel yansımış. Senin çeşitli Hı. makyaj yapma e, çekimlerin sırasında e, oradaki sohbetlerden birinde bana e, ne demişsin öğretilen kadınlığı yaşıyorum Hı -hı. ama aslında onu da sorguluyorum Hı -hı. E, diyorsun Hı -hı. E, burada yani özellikle transseksüel camiasında zorlanıyor musun bu aynı zamanda kadınlığı sorgulama e, meselesinde şöyle bir şey <gülüyor> e, aslında bütün feministler e, zorlanıyor evet. yani e, 24 saat feminist yaşayan birisi e, annesinden zorlanıyor ablasından zorlanıyor etraftaki kadınlardan zorlanıyor e, çünkü altısız ediyorsun hayatlarını yani e, mesela Hindistanlı feminist bir kadın şey söylemişti e, ya, ya şimdiden vazgeçin ya da 24 saat feminist olun ama şunu da bilin e, ablanız acı çekecek siz de çekeceksiniz anneniz acı çekecek siz de çekeceksiniz e, ablanız ya da işte feminist olmayan kız kardeşiniz zannedecek ki siz kurtulmuşsunuz acı çekecek o kurtulmamış ama siz de kurtulmadığınızı anlayıp farklı bir şekilde acı çekeceksiniz dolayısıyla transseksüel camiada da her yani tırnak içinde biyolojik kadının yaşadığı sorunları ben de yaşıyorum etrafımızda hepimiz etrafında tepkiler geliyordur kadınlardan da işte yani ben çok gördüm etrafımda kadınların feminist ne? Feminist, erkekçe bir tavırla bakıyorlar. Sanki öcü dermiş gibi. Transseksüellerde de aynı şekilde. Hatta daha şey kadın oldun da feminizm eksikti. Falan. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey. <gülüyor> Hatta şey demişti. Bir akrabam demiş amcam kız. Allah'ım yarabbim. Kadın oldu yetmiyor. Bir de feminist, bir de feminist kesildi <gülüyor> Yani bir dur yani bir. ondan sonra feminist <gülüyor> oldu. Kadın olmasını kabul edebilirdik ama bir de feminist olmuş. Evet yani ama benim yani feminist olmam yani şey yani bir kere şey anladım ben hemen. Beni bu kadar dışlayan, beni bu kadar şey yapan toplumsal cinsiyetin ta kendisidir. Tabii. Çünkü ben iktidar olan bir kimliği reddetmişim aşağıda olan bir kimliğe gitmişim ve o iktidar olan e, alana ihanet etmiş gibi algılıyorlar. Yani çünkü erkekler sen erkekliğin yüz karasısın diyor. Bu, bu, bu, bu temelde toplumsal cinsiyet yatıyor. Red etmişim. Kadınlar yani bir erkeğin sokakta e, bir travestiye e, laf atması, hakaret etmesi hani al, şeysin hani e, aldırış bile etmiyorum ben bana çok olmuyor hani olduğu zaman çok nadir oluyor olduğu zaman aldı, ya da benim yanımda bir transseksüel olduğu zaman çok aldırış şey ama bir kadın yaptığı zaman canım acıyor bu nedense çok canım acıyor benim çünkü ben onun kimliğini reddetmişim senin kimliğini seçmişim hani tırnak hı hı. içinde ona göre aslında seni aşağılıyor kaç kişiye söylemişim bunu gitmişim kadının yanına farkında değilsin adam beni aşağılarken aslında seni aşağılıyor Karı kılıklı diyor ya. Sana hakaret ediyor. Yeah. Bu bunu bu, buradan ben feminizm oldum. Temelinde toplumsal cinsiyet yatıyor. Kadınlık ve erkeklik yatıyor. Çünkü yumuşaksın. Yumuşak nedir? Kadınsın. İşte ne bileyim e, şeysin hani efeminesin. Nedir? Kadındır. Yani adamlar çıkıp çok rahat bunu söylüyor. Yani e, eteği giyerken e, şey diyor yani çıkıp şunu söyleyebilir. Ben bilmem hani şu an ...söylemek istemiyorum... ...ben bilmem neyim... ...o kadar şey miyim eteği giyecek kadar... ...ama... ...bunun annesi eteği giyiyor... ...kız kardeşi eteği giyiyor... ...eşi eteği giyiyor... ...onlar öyle mi acaba? Yani... ...belli bir tarihe kadar şeydi... ...pantolon kadına ait değildi... ...bunu niye bu kadar rahat bir şekilde... ...kabul ettiler... ...yani biz şimdi şey miyiz... ...pantolonu giyiyoruz... ...mesela ben... Biraz şey gelecek size, e, acayip gelecek ben iki yıldır kendimce kişisel bir protesto pantolon giymiyorum artık. yani Hep En son kot bir pantolonum vardı onu da yırttım canım. Seninkine biraz benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında genel bir temsillerden, genel olarak birçok temsile birden karşı çıkma hali oluyor. Senin kendini var ediş... ...sürecin, hayatın boyunca. Yani öğrenilmiş bir kadınlıkla tanışırken... ...aslında öğrenilmiş erkekliği reddediyorsun. Yani e, dolayısıyla senin de söylediğin gibi... ...bu çok ağırla gidecek bir şey. Çünkü hı hı. genelde zaten erkek gibi olmak... ...tırnak içinde hani adam gibi olmak... ...ulaşılan bir şeydir. Evet. Yani öyle olmak tasvip edilen... E, ...bir şeydir. Ya, dünyada çünkü aslında tırnak içinde böyle bir yerdir. Dolayısıyla... Aslında Esmeray'ın kendisi varlığı itibariyle bir transeksüel olarak kendini tanımlarken kadınlığı e, ya, kendi isteğiyle yaşayan ve son, sonuna kadar yaşayan hatta bir protesto olarak etek giyerek sürekli bile aslında kendi başına sürekli bir mücadele hali sadece varlığıyla bile Esmeray'ın kendisi. Dolayısıyla bu bana belgeselin adı biraz şey geliyor oraya bağlayacağım belgeselin adı biraz e, hüzünlü de geliyor. Başka bir hmm. taraftan. Yani ben hmm. ve Nuri Bala e, aslında evet bu mesela bir, bana çok büyük enerji veren bir şey senin varlığın. Yani e, bana çok, beni çok motive eden, beni sürekli mesela e, kendimi sıkı tutmak için aklıma getirdiğim insanlardan birisin e, Esmeray. Yani bir kadın olarak kendimi var ederken. Ama ne kendimi estağfurullah. Yok açıyorum. gerçekten öyle. <gülüyor> e, çünkü dediğim gibi bu, bu yolculuk bir mücadele yolculuğu aynı zamanda hmm. ve Başka şekillerde yaşıyoruz hepimiz. Bu ben ve Nuri Bala meselesi e, senin için e, birçok şeyi içinde barındıran bir süreç olsa gerek. Yani Hı -hı. bir birçok boşluğu doldurmayı, birçok yeri belki de boş bırakmayı, birçok yeri belki de sana hiç öğretilmeyen araçlarla tamamlamayı. Yani çünkü bize verilen araçlar belli. Heteroseksis dünyanın heteroseksüel araçları. Dolayısıyla biz de öğrenilmiş kadınlık ve öğrenilmiş erkeklik ritüelleri içinde kendimize yeni alanlar <gülüyor> yaratmayı öğreniyoruz. Dolayısıyla zaten hani eşcinsel kimlik, ya yani LGBTT kimlik daha doğrusu bunların her biri zaten kendi başına yepyeni alanlar açtığı için bir kere hem çok rahatsız olunan hem de çok önemsenen şeylere dönüşüyorlar. Sen bunları teorik olarak bu kadar hani teorik olarak konuşmak başka ama pratikte yaşamak ee, muhtemelen birçok açıdan ee, seni yormuştur da. E, ya da birçok açıdan yıpratmıştır da belki yalnızlaştırmıştır da bilmiyorum yani e, ya da kalabalıklaştırmıştır da başka bir taraftan e, bunlarla ilgili e, neler söylemek istersin neler konuşmak istersin çok mu derin bir soru oldu acaba bilmiyorum Hı. ama Aa, <gülüyor> <Sen> nereden, <gülüyor> başlayayım <diyorsun. gülüyor> nereden başlayayım diyorsun <gülüyor> 5 programlık soru <gülüyor> ha, soru değildi bu aslında soru değildi evet Ay, yani aslında neyse şey ee, tabii ki karabaklaştırdı yani e, tabii ki e, ne bileyim e, hani e, inanılmaz bir sosyal hayatın içine birden bire girdim hani e, bir, inanılmaz bir sürü dostum oldu e, ve e, çok ciddi bir şekilde etrafımda o kadar e, insanların e, gerçekten samimi bir şekilde benimle dost olmaya çalıştığını hissediyorum yani e, o şu an aklıma gelmiyor örnek devirmek istemiyorum o insanın aslında başka biriyle hiçbir şekilde dostluk kuramayan bir insan ya da başka eksiklikleri vardır hani iyi biri değildir denir ya klasik hı hı. olarak ama o iyi olmayan bir insan bile gözlerin içinden anlıyorum benimle e, çok iyi bir arkadaşlık kurmaya çalışır samimi çok ciddi bir şekilde samimi geliyor insanlar bana bunu hissettiriyorlar bana ben bunu çok yaşadım ee, tabii ki de yalnızlaştım. Anam şunu söyleyeyim. Travestisin yetmiyor. Bir de feministsin. Ve bir de heteroseksüelsin. Yani cinsel yönelim heteroseksüel. Tabii. Yani ka kadına yönelemiyorum. Lezbiyen değilim. Transseksüel hı hı. kadına da yönelemiyorum. Feministsin. Heteroseksüelsin. Ve travestisin. Şimdi gel buyur. Erkekler yaklaşır mı sana? 10 <gülüyor> yıldır hayatında kimse yok. Çok zor. Yani <gülüyor> bir hafta sonra ben adamlara söyleyeceğim iyice bağlansın feminist olduğumu falan. Hemen girmiyorum. Direkt girdiğim zaman adam kaçıyor. Böyledir erkekler zaten güçlü kadınla, hiç apolitik, güçlü olan bir kadından zaten korkuyor, yaklaşamıyor. Bir de politik olan bir kadına. Bir de bu kadın travesti ise, bir de bu kadın feministse. Bucak bucak kaçıyorlar. Ne olacak halim bilmiyorum. <gülüyor> Tüm bu kimlikleri hı hı. sorgulamak derken e, e, oyunda e, daha doğrusu belgeselleşme oyun hı hı. ve belgesel iç içe giriyor. Belgeselde senin oynadığın iki oyuna da göndermeler var. Cadının bohçasından sahneler var ve en son tecavüzden evet. e, sahne çok az var galiba ama daha anlatı var. Yani tecavüz üzerine hı hı. daha fazla. Tecavüzü çalışırken yani daha çalışmaya bile başlamadan Başlamadım. önceki evet. alt metin ne oluştururken e, Tecavuz programda konuşmuştuk daha önce zaten Hı -hı. orada da ben olağanüstü bir kurgu olduğunu düşünüyorum yani Darío Foy'a senin de Hı -hı. hikaye eklemenle birlikte e, belgeselde de söylüyorsun bunu erkek olarak başlıyorum kadın olarak bitiriyorum mini teyini bitiriyorum e, tecavüz diye yani bu kimlikler arasındaki geçişiliği o çok kimlikli çok güçlü bir şekilde e, veriyor bunu da belgeselde çok Hı -hı. güzel vurgulamışsınız belgeselde. Bunu veriyor gerçekten. Aranızdaki diyalogla veriyorsunuz aslında o da çok güzel yani evet. çok doğal görünüyor çünkü yani oyun öncesindeki hazırlık o alt <gülüyor> metin kısmında dediğin evet. kısmında Melisa. <gülüyor> İstersen sen anlat onu yani o Esmeray soruyorsun gerçekten <gülüyor> bunu O, o kişi musun? ben değilim. O, o soruları soran kişi ben değilim. Esmeray'ın çalıştığı kişi. Evet. Oyun öncesinde evet. çalıştığı. Evet yapan yapan Zeynep. evet. Evet, Hat, hatta çok daha iyi öyle olması Çünkü bu olayı ben Ortaya çıkarmış olmuyorum Onu provoke etmiş olmuyorum yani Esmeray'ın zaten hayatının bir parçası Zaten bunu oynayacak Ben sadece orada dışarıdan Onun bu oyunu oynamaya karar verişinin Bir belgeleyicisi Onun bir parçası oluyorum Durumu söz konusu Dolayısıyla o sorular karşısındaki birlikte çalışıyor Yönetmenden Aha, Zeynep. Evet, Yönetmenden geliyor Güneş ben sana soruyor emin misin kendinin hayatını evet, bu da anlatmak evet, istediğine sen evet, evet. de eminim. Evet orada diyorsun. çünkü şey e, hani çok fazla detayına kadar tabii ki gösterilmemiş belgeselde Zeynep sarıcık çok kötü oldu hatta gitmiş e, o Ayşe Hanım'a sormuş e, şeyin işletmesine sanat evinin. ya acaba emin mi yani emin mi yani anlatmasın bunu Hı. falan bir çok kötü olmuştu e, çünkü şey hani bir şeyi deşifre ediyorum ve bir sürü insanın bana yaptığı şiddeti e, anlatıyorum ve tecavuzu anlatıyorum. Ve kadın zaten çok ağır hissetti kendini ve bu, bu nasıl olacak şeyden sonra da konuştuk. Yani ben dedim ki bu tecavüz oyunu Deryafon'un yazdığı onu zaten kadın bizzat kendisi yaşamış ve anlatmış bunu oyunlaştırmışlar. Ve bütün dünya bunu izliyor. Ben neden anlatmayayım yani bir de böyle bir yanı var. Sonra şey çok bunun artık tamamen bilinci çok rahatım bu konuda çünkü ben yapmadım hiçbir şey bana yapıldı dolayısıyla ben utanmam sıkılmam tam tersi anlatayım ki yapanlar bir utanacaksa artık bilmiyorum evet. çünkü benim hiç problemim değil hiç benim suçum değil ben hiçbir şey yapmadım onları yaptılar ve tecavüze uğrayan kadınların hepsinin böyle düşünmesi gerekli olduğu için ...yaptım bunu. Bence Utanmayın. Bu... Hı hı. Çünkü siz yapmamışsınız, yapanlar utansın. Ve gizlemeyin de. Gizlemeyin en de. En önemlisi. En önemlisi gizlemeyin. Yani orada hem e, senin erkek olarak... ...o sırada erkek olarak yaşadığın... E, ...gençken... E, hı hı. ...yaşadığın şiddeti anlatıyorsun. Halen gencin. E, halen <gülüyor> gencin tabii ki. <gülüyor> Çok gençken <gülüyor> <gülüyor> en gençken. Ondan sonra arkasından da bir kadının yaşadığı şiddeti oynuyorsun. İkisi arka arkaya ve biraz önce tam da konuştuğumuz... hani ...senin feministliğin de burada... ...yani ikisinin arasındaki ilişkiyi de kurmuş oluyorsun. O şiddetin kaynağının aynı olduğunu da vurgulamış oluyorsun. Filmde aslında bu hikayeyle bitiyor. Biraz ağır bir hikaye. Hmm. Ee, evet. Tecavüz hikayesi. Ee, ama hani bir yandan insana bu yaşanan deneyimin ağırlığını hissettirirken... Bir yandan da bunu anlatmayı seçmenin gücünü de veriyor. Dolayısıyla <gülüyor> bana çok güçlü e, geldi. Evet, i̇şte ben de bayağı düşünmüştüm biraz önce de konuştuğumuz gibi hani film onunla biterse ne olur? Hani neyle baş başa kalıyor olur dışarıdan bu filmi izleyen kişi? Ee, işte Esmer şey diye düşündüm en sonunda yani o onunla bitiyor olmasının sebebi hani esmerin hayatının bir parçası ve bunu anlatmayı seçiyor ve bundan sonra başka bir şey yapıyor olacak. Ve tekrar sokağa karışıyor. Tekrar kendi hayatını, hayata akmaya devam ediyor. Kendi verdiği seçimler doğrultusunda. Öyle bir his vardı içinde. E bunu anlatmayı seçmesi Hı -hı. mücadelesinin çok önemli evet, bir parçası tabii. aslında. Aa, evet. Şunu söyleyeyim. Biz iki kişi yapmadık belgeseli. Hani danışmanlar var bilmiyorum ne var üç kişi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> daha gelmedi. Evet üçüncüsü yakında geliyoruz. <gülüyor> evet, evet aynen öyle. Kesinlikle bir hafta yani on gün o da birlikte <gülüyor> yaptık her evet. şeyi. <gülüyor> Hatta dalga geçiyordum esmeraylar. İlk dört beş ay hamileliğim sürekli kurgu yapıyor olduğum için herhalde benden çok esmerayın sesi <gülüyor> yani o esnada duyma gibi bir şey gelişiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Esmeray burada filmde bir yerde bir şey örüyor galiba. Kaşkol mu yoksa başka Hı. bir şey mi? Ee, onu e, bir yeğenin, arkadaşının kızı Hı. için e, ördüğünü söylüyorsun. Ondan sonra da çok güzel bir cümle ekliyorsun. İşte ne güzel bir transseksüel tezisi olacak. Ne şanslı. Doğar dolu. Yargılarsız yargı büyüyecek. Bizim de. Gibi. Aynen evet. aynen. <gülüyor> ben de onu düşünüyorum. Evet. Aynen. Peki bizim de zamanımız neredeyse doldu. <gülüyor> evet. Belgesel bizi çok etkileyen, bir de senin söylediğin Türkler de. Evet. Öyle bir türküyle bitirebilir miyiz programı? Konsantre olman lazım. Çukhani kah oşa eman çederdeki Çıkülle ki bi edemanu Kalendi çilvu mü ne da Eman emman emman ay şu Kalendi Çilvume ne heşti da Ç Çı derdeki Çle kiebe edeman o Güstili kamın tül Aman, aman, aman, ayşo Güzdil kamın tül yedavu Çı derdeki, be külleki bir derman o Mekhastı bu babi da Aman, aman, aman, ayşo Mekhastı bu babi ne da te derdeki çıkılaki ev Çok teşekkür ederiz. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Çok güzeldi. Türkün <gülüyor> ismi neydi? Ayşe. Ayşe. Esmer Ay'dan Ay Ayşo. Ayşo. Peki Esmeray'dan... Aman Ayşo. Esmeray'dan Aman Ayşo ile bitirmiş olduk bugün programı. Melisa Önel ve Esmeray'a çok teşekkür ediyoruz. Ben ve Nuri Bala evet, filmini ee, i̇zlemeyen herkesin ilk fırsatta izlemesini e, ümit ediyoruz. Ee, yarın bir gösterim var galiba isterseniz yine hatırlatalım. Evet yarın Kadıköy'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 15.15'te e, 101 Belgesel Film Festivali kapsamında bir gösterimi daha olacak. Umuyoruz daha nice gösterimler olur ve e, yaygın bir şekilde izlenir. İkinizin de eline yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet. Ayşegül sen de tekrar hoş geldin. Çok özledik. Hep birlikte seni evet. <gülüyor> Benim için de çok güzel burada olmak. Tekrar görüşmek üzere. Herkizi iyi haftalar.